Hazırlayan ve sunan Çelenk Vafra. Merhaba, iyi haftalar. Ben Çelenk. Harçtan Sanat Programı'na hoş geldiniz. Bugün çok değerli iki konuğum var. Ceren Arkman ve Irmak Arkman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Ceren ve Irmak Arkman'la söyleşiyor olacağım. Onları kurye videodan ve Grid İstanbul'dan hatırlayanlar olacaktır. Bugünkü buluşma sebebimiz ise geçtiğimiz hafta yani 16 Aralık'ta Akbank Sanat'ta açılan Yok Yerler adlı uluslararası yeni medya ve dijital sanatlar sergisi... Ee, şöyle başlayalım mı? Siz 10 e, küsür yıldır dijital sanatlar ve yeni medyayla uğraşan bir ekipsiniz. Genelde kurye video ile özellikle video sanatı ile uğraşan isimler e, size aşinalar, yaptığınız çalışmaları takip ediyorlar. ...son yıllarda özellikle dijital sanatlar... ...hatta bir dijital ajans da kurdunuz... Great Istanbul ve yeni medyayla uğraşıyorsunuz... ...bu hem... ...çok son derece gelişen ve dönüşen... ...bir alan hem de çeşitli zorlukları... ...beraberinde getiriyor... E, ...küresel anlamda da pek çok zorluğu var elbette... ...bu disiplinlerle uğraşmanın... ...ama Türkiye'ye de özel... ...ayrıca bir takım e, problemlerin... E, ...yoksunlukların... ...ya da bilinirlikteki azlıkların... ...söz konusu olduğunu öngörüyorum... ...siz neler söylemek istersiniz... Yani biz aslında böyle biraz festivalden başlayan bir e, kariyerimiz olduğu için aslında biraz adım adım gitmeye çalıştık. Başta önceliğimiz video sanatıydı. Festivallerdi, yarışmalardı. Biraz aslında aynı tüm işleri yaparken belli bir eğitimi vermeye çalışıyoruz. Yurtdışındaki sanatçılarla ortak bir şey yaparken Türk sanatçıları da yurtdışına çıkartmaya ya da aynı yeni medyanın neler olduğunu göstermeye çalışarak ilerliyoruz. Bizim açımızdan bu süreç giderken bir yandan tabii araya kurumlar Bazen sponsorlar, destek verenler, bazen işte yurt dışına gittiğimizdeki yine destek verenler oluyor. Onların hepsine bazen markalara da, markalara da özel işler yapmaya çalışıyoruz. Çünkü yurt dışında biraz daha ajans seviyesinde Geldi tüm sanatçılar ve genelde komiş inişi yapıyorlar markalarla. Onların hepsine tek tek böyle sıfırdan başlayarak ne olduğunu anlatmaya uğraşıyoruz. Biraz evet emek verdiğimiz ve yorulduğumuz bir şey oluyor. Ee, ama eskiye göre çok daha iyi olduğunu en azından herkesin aklında yeni medya ve dijital sanata dair belli şeyler olduğunu görebiliyoruz. Yani bizim için keyifli bir süreç oluyor her zaman. Ama tabii ki zorlukları var. Özellikle teknik zorlukları çok oluyor. Yani bizim şey oldu aslında e, organik bir gelişim oldu hem organizasyon olarak bizim içimizde hem de e, bizimle beraber aslında çevremizdeki ortamda biraz gelişiyor. Çünkü e, gerçekten de çok iyi bilinmeyen bir alan ve bilinmeyen bir alan olduğu için attığımız her adımda ne yapmaya çalıştığımızı biraz paydaşlara anlatmak gerekiyor, e, izleyicilere de anlatmak gerekiyor. Ee, ama biz çok şeyde sevmiyoruz böyle hani yukarıdan konuşan bir tavırla işte bunun böyle olması gerekiyor işte bu dünyada böyle bunu böyle izleyeceksiniz böyle yapacaksınız tarzı bir tavırda sevmiyoruz ortak bir şey geliştirme derdindeyiz hem izleyiciyle hem ortak çalıştığımız kurumlarla markalarla ee, evet dünyada da genel olarak bunun çok zorlukları var. Temel zorluklardan bir tanesi teknoloji çok hızlı ilerliyor yani takip edilemeyecek kadar belki hızlı ilerliyor sürekli ARGE çalışmaları var sürekli böyle beta testlere giren yeni teknolojiler var onları elimizden gelince takip etmeye çalışıyoruz ama e bazen yani teknolojiyle sanat aynı hızda gitmeyebiliyor. Ve bu dünyada da yani iki tarafında snobları var. Bazı sanatçılar teknolojiyi o kadar sevmiyor. Bazı teknolojik işte firmalar ya da kurumlar işte sanatçıları pek sevmiyor. Her zaman bir sürtüşme var ama Türkiye'deki temel sorun bizim açımızdan dünyada bu teknolojileri geliştiren şirketlerin her zaman Türkiye'yi önemli bir pazar olarak görmemesi. En büyük sorunumuz bu oluyor. Çünkü mesela... Ee, yeni çıkan bir teknolojiyi biz hani beta testini yapmak istediğimiz zaman alıp onunla biraz hani oynamak bir şeyler geliştirmek istediğimiz zaman çok ciddi sıra beklememiz gerekiyor. Yani Türkiye'ye artık o gelene kadar ee, dünyada bu tür festivallerin ciddi destekçisi olan büyük teknoloji firmaları e, Türkiye'de sponsorluk bütçesi hiç ayırmıyorlar yani tamamen sıfır bazıları reklam bütçesi bile ayırmıyorlar. Çünkü henüz bu alanda gelişen bir sektör olarak görmüyorlar Türkiye'yi. Sanırım en ciddi eksikliklerimizden bir tanesi bu. Yoksa izleyici aslında yeterince iyi şey önlerine sunarsanız hızlıca yakalıyor ve ciddi seviyor ve talep gösteriyor. Bir taraftan gençlerin de aslında çok aşina oldukları bir dil... Onlara pek çok açıdan cazip gelmesi de son derece mümkün. Evet yani bence herkese artık yani hayatımız o kadar dijital ki aslında biz hep şey diyoruz. Yediden yetmişe diye bir laf vardır ya öyle bile değil. Yani bizim iki üç yaşındaki çocuklardan başlayıp böyle hani 80 yaşında işte emeklilere kadar çok geniş bir şeyimiz var. İzleyici kitlemiz var ve hep mesela işlerimizi de öyle değerlendiriyoruz. Bir sergi kurduğumuz zaman işte ilk haftasında gidip böyle kendimizle dolaştığımızda ilk baktığımız çocuklar nasıl tepki veriyor? 2-3 yaşında çocuklar nasıl tepki veriyorlar, heyecanlanıyorlar mı? Onlar çünkü gerçekten teknolojinin içine doğan çocuklar ve onların ilişkisi çok daha organik, çok daha güzel bir ilişki bu tür sanat eserleriyle. Evet, her yaşta Nisan'a aslında çok doğal gelen, çünkü günlük hayatımızda çok örtüşen bir sanat dalı. Peki, e, bu alanın belki de en gönül kıldığı projelerden biri de sizin kontemporal sanat fuarı için geliştirdiğiniz ve birkaç yıl yürüttüğünüz plug-in'di. Yani ilk defa ticari bir sanat fuarında, Türkiye'den bahsediyorum elbette. E, yeni medyanın da bu kadar geniş yer e, aldığını gördük. Tabii ki bir takım sıkıntıları da beraberinde barındırıyordu. Yani bir fuar bünyesine girmişti, evet ama biraz ikinci, ikinci plandaydı. Yani bu da benim getirebileceğim bir eleştiri. Yine de... E, vad çok da ticari değeri olmadığı düşünülen, tırnak içinde kullanıyorum, olmadığı düşünülen bir alanın sanat fuarı içinde yer bulunması, bulunması farklı çevreler tarafından bilinirliğini arttırmıştı. Onu da Akbank destekliyordu o dönemde. En azından fuarın destekçisiydi. Hı hı hı. Bunun yanı sıra siz Akbank Sanat'ta yani İstiklal Caddesi'nin hemen Taksim'e birleştiği, meydana birleştiği noktada bulunan Akbank Sanat'ta birkaç kere yeni medya sergileri gerçekleştirdiniz. Bugün zaten konuşacağımız yok yerlerde. Bu dizinin Son aya e, neler yaptınız? Biraz öncesinden bahsedelim isterseniz. Akbank Sanat'ta geçmiş yaptığınız yeni medya projelerinden. E, yani Önce kısaca pluginden bahsetmek gerekirse aslında dünya genelinde ilk defa yapılan bir deneydi o. Yani da, e, başka sadece yeni medya üzerine odaklanan fuarlar var. E, ama yani onların ilki bile bizden e, bir yaklaşık üç dört ay sonra gerçekleşti. Çok yeni bir deneydi ticari bir alanda heliki bir fuar alanında yeni medya sergilemek çok zor bir şey aslında hiç ona uygun bir ortam değil Biz tamamen işte kariyerimizde geldiğimiz yerde böyle bir deney nasıl olabilir neler yaparsak uygun bir ortam yaratabiliriz Bir deneyini yapmış olduk bizim açımızdan o anlamda çok şeydi yani geliştirici bir şey oldu iki sene devam ettirdik Sonra çok yani bizim hallettiğimiz yönlerde gitmedi ama yani o iki sene yine de bizim için hani kıymetli bir deneyim olarak kaldı. E, Akbank Sanatla sonrasında e, geçtiğimiz sene monokrom sergisini yaptık. Yine Aralık ayındaki yeni medya sergileri serisi kapsamında e, çok e, iyi yorumlar aldı. Çok fazla ilgiyle karşılaştı. E, on, böyle olunca bu sene tekrar yine Aralık ayında e, böyle bir sergi yapmak için e, davet ettiler bizi. E, ...bu da işte ikinci sergimiz oluyor orada. Peki, Yok Yerler serginin adı 16 Aralık'ta başladı. Uzun soluklu da bir sergi evet. olduğundan bahsedebiliriz. E, böyle sergilere genelde maalesef daha kısa süre ayrılıyor. E, 4 Mart'a kadar devam Hı -hı. ediyor. Uzunca bir vakit var. Zaten sergi kapsamında düzenlemek iyi düşündüğünüz bir takım... Hı -hı. ...kamusal programlara da ayrıca geleceğiz. 14 sanatçı var ve hariciden sanatında zaten bu programın da... çerçevesi gereği uluslararası nitelikli Hı -hı. E, bir proje... E, İsmi çok enteresan, serginin başlığı Yok Yerler. Ee, biraz bundan bahsetmek ister misiniz? Ee, yok Yerler e, aslında e, bu Marc Oje'nin e, bir kavramından yola çıkarak, oradan ilham alarak ortaya çıkmış bir e, isim. E, i̇şte Fransızca'da Non L'ye dediği, işte Non Places diye İngilizce çevrilen Türkiye'de kitap... ...yer olmayanlar diye çevrildi. Böyle bir kavram var, sosyolojik bir kavram. Bundan bahsederken... Marcuse işte günümüz çağına... ...süper modernite diyor ve süper modernite... ...içinde işte günümüz... insanının içinden geçtiği... ...ama sadece geçtiği ve ona bağlı... ...olarak bir kimlik yaratmadığı... ...mekanlardan bahsediyor. Bu mekanlar işte süpermarketler, alışveriş... ...merkezleri, havaalanlarının... ...bekleme salonları, işte... ...asansörler... E ...işte zincir otellerin hepsi birbirine benzeyen odaları... E ...bu tarz yerler re yok ya yani yer olmayanlar diyor, yer olmayan yerler diyor. E biz aslında bu kavramdan çıkarak böyle yok yerler diye bir isim çıkardık bu sergiye. İstanbul içinde son derece anlamlı yani giderek Aynen yok öyle. yerlerle dolu bir kentte yaşıyoruz. Aynen öyle. E hem ona da bir gönderme var. Onun dışında yani hem işlerle bağlantılı çünkü aslında yer ve mekan anlatan işler... Ama o temsiller hiçbir zaman gerçek yerlerde değil. Bizim yer algımızla oynamaya çalışan işler hem ona bir referansı var hem de sanat mekanının kendisine bir referans veriyor bu isim. Çünkü içinde bulunduğumuz mekan da aslında bizce o yok yerlerden biri. Yani nasıl bir alışveriş merkezinde işte kimliksiz olarak dolaşabiliyorsak, görünmez olabiliyorsak onlar bizim için geçiş alanlarıysa benzer şekilde aslında sergi alanları da böyle. E, Oje bunu aslında kötü bir şey olarak anlatıyor yani bir eleştiri getiriyor moderniteye ama bizim gözümüzde öyle değil yani bizim için e, bir süre kendin olmadan kimliğin belli olmadan e, bir yerde zaman geçirebilmek e, ve orada bir sergiden keyif alabilmek aslında çok da özgürleştirici bir şey. Ee, ve e, biz aslında biraz buna vurgu yapmaya çalışacağız. Siz çalışacak. daha nötr bir şekilde ele alıyorsunuz diyebilir miyiz? O zaman Aynen. yani hiçbir yere aidiyet olmadan tamamen belki o kimliklerden soyulmuş bir şekilde bir yerde vakit geçiriyor. Evet. Yani bizim çünkü sergi yaparken aslında kafamızdaki o yani her şeyi dışarıda bırakıp içeride geçirdiğimiz zaman 5 dakika da olabilir, 55 dakika da olabilir ama orada geçirdiğimiz zaman içerisinde taşıdığımız kimliklerden bağımsız olarak e, eğer bir şeylerden keyif alabiliyorsak Ee, ve biz insanlara taşıdıkları kimliklerden bağımsız olarak keyif alabilecekleri bir şeyler sunabiliyorsak iyi bir iş yaptığımızı düşünüyoruz. Yani biz kendi işimizi en azından öyle değerlendiriyoruz. Onun için hem bizim pratiğimize hem içinde olduğumuz mekana hem de gösterdiğimiz işlere çok uyan bir isim oldu. Böyle çok... ...katmanlı bir anlamı oldu bizim için. Peki biraz serginin tasarımından... ...senografisinden bahsetmek ister misiniz? Çünkü yine sergi alanının tasarımı da... ...yani işlerin... Hı hı. ...konumlandırma biçimi vesaire... ...yine ziyaretçi özellikle alanın bir yalnızlık... ...sağlamak amaçlı... Diyorsunuz yani kendi basın bültenizde böyle belirtiyorsunuz. Buna ilgili neler söylemek istersiniz? Nasıl bir deneyim bekliyor Akbank Sanat'a gelenleri yok yerler sergisinde? Ya aslında konsepte biraz daha uygun olarak gerçekten kafalarında hiçbir mekan algısı olmadan girmelerini biraz daha tercih ederiz. Bizim mümkün olduğu kadar iki, iki katı var Akbank Sanat'ın. Orada gerçekten böyle bir e, gerçeklik ya da hem, hem bazen gerçeklik kurgusu hem de hayali kafamızda düşündüğümüz o derinlikleri kurabilecek e, mekanlar, küçük odalar yaratmaya çalıştık. İşler çok e, değişik disiplinlerde. Burada mapping projeleri de göreceğiz, interaktif yazılımlar da göreceğiz. E, mesela üç boyutlu yaratılmış geometrik e, doğa tasvirlerinin üzerine yapılmış bazı görseller de göreceğiz. O yüzden aslında bu sergi biraz şey oldu. Yani benim algıma olarak mimari bir sanat galerisinde her taraftan sanki bir parça çıkıyor ve sanatçının hayalindeki doğal tasvirleri ya da şehir tasvirleri bir anda her yerden fırlıyor gibi. Seyirciyi çok etkileyen, arkasını döndüğünde bambaşka bir şeyle karşılaşabileceği, biraz böyle seyirci, genelde açılıştan gelen seyircilerimiz hep şey dediler... Çok böyle mistik, hayalsi bir şey var. Arkama dönüyorum, çok gizemli bir şey var. Öbür tarafa gidiyorum, bambaşka bir şey var dediler. Seyirciyi böyle sürprizlere hazırlamaya çalıştık ilk iki katta da. Ee, senin de söylediğin gibi aslında şey, uluslararası sanatçılar var. Yani çok çeşitli ülkelerden gelen sanatçılar var. Bu sene özellikle ajanslara ve sanatçı kolektiflerine ağırlık verdik. Normalde aslında hem ticaret iş, ticari iş yapıp hem de teknoloji gelişimini sağlayan bazı e, sanat grupları var. On Formative gibi, Feel gibi, Lebo gibi, Semiconductor gibi. Onlar çok heyecanlandırdı bizi çünkü çok ayrı bir ekiple çalışıyoruz. Aslında burada 14 sanatçı dediğimiz aslında 25 kişiden Hı -hı. oluşan e, büyük bir ekip. E, hem teknolojiyi tartıştığımız, hem böyle bir sanat eserleri yarattığımız güzel bir sergi oldu bizim için. Ee, bakalım yani biz de bekliyoruz aslında biraz seyircilerin tepkisi de ne olacak. İnşallah kafamızda yarattığımız <gülüyor> şeyleri mekana da yerleştirebilmişizdir. Benim kendi deneyimde hemen girer girmez bir mindere uzanıp... Evet. tavandaki işe bakmak ve hemen ilk Hı -hı. işin daha böyle sanal gerçeklik Hı -hı. bir kaskla evet. deneyimlenebiliyor olması iyi bir iyi ve Hı -hı. hızlı bir girişti. Hani evet. çok, çok standart bir sergi mekanda hemen görmeye başlayacağımız evet. tarzda işler değildi. Yani serginin geri kalanında da neler Hı -hı. göreceğimize dair tatlı ipuçları barındırıyordu. Hı -hı. O ilgimi çekmişti e, ve de şurada dikkatimi çekti e, çalışmaların sergideki işlerin... Çoğu 2016 yapımı. Evet. Yani son dönemde yapmış Hı -hı. tabii ki zaten yani bu alan son dönemlerde çok fazla iş var yani 2010 ve sonrası ağırlıklı olarak sergi ama yarısından fazlası neredeyse 2016 yani bu yıl içinde evet. hayata geçirilmiş işler. Sizin bu sergi için sipariş ettiğiniz birlikte ürettiğiniz işler oldu mu? Oldu. Ya da bu kadar son dönem işler karşınızda nerelerde çıktı biraz onlara da konuşmak isterim. E, burası için özel sipariş ettiğimiz işler var. Mesela e, fieldle, onformatifle yaptığımız işler öyle. İkisine de biz anlattık. Yani kafamızda bir nasıl bir bir şey hayal ettiğimizi, nasıl bir sergiye tasarladığımızı, e, kavramsal çerçevesinin neler olduğunu anlattık. Onlarla konuştuk e, ve onlar kendileri zaten e, yeni bir iş yapmayı teklif ettiler. İkisi de biz sizin için yeni bir iş geliştirelim, bunun örneklerini gönderelim diye. Ee, ve yani serginin geliştirme süreci içerisinde onlarla birlikte pasta şarkı geliştirdiğimiz işler oldu. Ee, onun dışında e, mekana özel işler var. Mesela e, Subven Chung'un işi daha önce aslında e, bu serinin başka işlerini sergiledi ama bu İş e, Akbank Sanat'ta or mekanı özel olarak tasarlandı ve çizimleri yeniden yapıldı. Nasıl bir iştir? Biraz belki bahsetmek e, isterseniz. Sugven'in çok e, değişik bir sanatsal pratiği var. E, çok teknolojik işler yapıyor aslında bir taraftan. Bir taraftan da e, daha geleneksel, daha böyle e, geleneksel sanatlara uygun e, elli çizimlerin de olduğu işler yapıyor. E, kağıtlar üzerine e, elli çizdiği desenleri... E, ...üç boyutlu olarak e, duvara ve yere yerleştiriyor. E, onu işte LED ışıklarla, Arduino'larla... E... Teknik sistemlerle besleyip üzerine de e, dijital mapping e, yapıyor. E, aslında yani çok böyle teknoloji ama birebir orada da yaptığı yani bir elemeği bir iş de var. Yaklaşık bir 5-6 günlük bir süreçte orada geliştirildi o iş ve her gün yeni bir şeyler eklendi. E, videosu her gün değişti, sesi her gün değişti. E, yavaş yavaş biz orada çalışırken ortaya çıkmış bir iş oldu. Böyle işlerimiz de var. Ee, onun dışında da yani elimizden geldiğince son dönem olan işleri takip etmeye çalışıyoruz yani e, sergi yapmadığımız zamanlarda da hep e, yurt dışındaki bu konudaki önemli sergileri önemli festivalleri elimizden geldiğince gidebiliyorsak yerinde dolaşmaya gidemiyorsak da bu sanatçılarla e, bir network içinde sürekli onlardan bilgi alıp son sergiledikleri işlerle ilgili dokümentasyonları isteyip takip etmeye çalışıyoruz. Ee, onun dışında tabii her zaman şey de var, ee, hani çok yeni üretilmemiş ama çok sergilemek istediğimiz, çok kanunik işler de oluyor. Onları da koymaya çalışıyoruz araya bir iki tane. Ama e, genel olarak yani kimsenin görmediği, e, büyük ihtimalle yani izleyicinin büyük çoğunun daha önce hiç görmemiş olduğu işleri sergilemek gibi bir çabamız da var. Peki bunu yurt dışına takip etmek için yani biz de sergi yapmadığımız ya da müsait olduğumuz zamanlarda bir takım festivalleri, etkinlikleri takip ediyoruz dediniz. Ee, neler tavsiye edersiniz hariciden sanat dinleyicilerine, yurt dışında mesela bu alanda takip edebilecekleri öncü festivaller, etkinlikler, sergiler neler olabilir? Yeni medya hala festivaller üzerinden yürüyor bir kere. Yani öyle bir e, diğer geleneksel sanatlardan öyle bir ayrımı var. Yeni iş geliştirmek, bir festival kapsamında yeni iş geliştirmek, orada kolaborasyonlar yapmak, işte ortak yeni işler çıkarmak hala önemli bir parçası yeni medya dünyasının. Onun için festivaller tabii öncelikle yani işte Ars Elektronika'yı, Transmediale'yi, e, böyle teknoloji odaklı festivalleri takip etmek önemli. Onun dışında bazı sanat fuarları... E, ...aslında bu alanda güzel işler çıkarıyor. Mesela Art Rotterdam'ın e, paralelinde gelişen bir dolu etkinlik aslında... ...yani fuar alanının içinde değilse bile paralelinde gelişen etkinliklerin bir dolusu. Yeni medya için güzel işler çıkabilen e, ortamlar. E, onun dışında e, İngiltere'deki kurumların bir dolusu e, bu konuda iyi e, etkinlikler yapabiliyorlar. E, yani biraz aslında şey yapmak lazım hani... Bir yere, bizim yaptığımız daha çok bir yere giderken o alanla ilgili her ne varsa görebileceğimiz <gülüyor> onun peşinden koşmak biraz ilgi yetiyor aslında. Peki serginin uzun soluklu olduğunu söyledik. Yok Yerler Sergisi'ni konuşuyoruz. Ceren ve Irmak, Arkman ekibiyle. Akbank Sanat'ta 4 Mart'a kadar devam eden bir sergi. Sergi kapsamında başka neler yapıyorsunuz? Bir yayın hazırlıyor musunuz? çeşitli yani Bir kamusal program, etkinlik, eğitim vesaire olacak mı? İsterseniz biraz da bunlara değinelim. Evet. Tarihleri belli olmasa da içerik hı hı. konuşmamız da yeterli zaten. Sergi ile alakalı bir katalog çıkartacağız. Şu an onu hazırlıyoruz. Önümüzdeki ayda e, Akmak Sanat'tan edinebilecek ziyaretçiler. Onun dışında bizi heyecanlandıran bir proje. Geçen sene Artut ve Atutut Hanım projesi. E, ROW isminde e, bir kodla yazılım audiovisual bir show gerçekleştirmiştik. Ve gerçekten çok beğeniyle takip edildi. İki gösterim yaptık ve hala gelmek isteyenler mesaj atıp durdular birkaç tane <gülüyor> daha yapın diye. Ee, onların yarattığı yazılımla e, yine Türkiye'de ve dünyada da artık çok ses getirmeye başlayan görsel ekip Art beraber bir o devrizi şov yapacaklar. Ee, biraz daha kapanış etkinliği olarak düşünüyoruz. O yüzden Şubat sonu Mart başı herhalde ee, bunları sergileceğiz. Akbank Sanat'ta Akbank olacak. Akbank Sanat'ta olacak evet salonunda. Onun dışında çeşitli küratörlü turlarımız, konuşmalarımız ve workshoplarımız olacak. Ee, fakat onların tarihleri daha belli değil Akbank Sanat sitesinden takip edebiliriz. Harika. Peki sizi bekleyen diğer projeler neler? Önünüzde yeni programlar, etkinlikler var mı? Hazırlık yaptınız. Belki yeni medya takipçileri bu dijital sanatlar ve yeni medyayla ilgilenen dinleyiciler için özellikle cazip olabilir şimdiden haberdar olmaları. Yeni proje her zaman çok var. <gülüyor> yeni bir alan olunca ve sürekli yeni şeyler gelişince sürekli yani her bir araya geldiğimiz ekiple yeni bir proje çıkarıyoruz gibi bir şey aslında. Ama şu an e, çok hani net olarak söyleyebileceğimiz en yakındaki etkinlik e, bizim devam eden bir Great Festival'imiz var. E, bu Great Festival'i Ve biraz Avrupa'da genel olarak yer alan bu dijital kültür ve sanat festivalleri oluyor. Ve bunlar aslında bu alanla ilgilen, yeni medyayla ilgilenen sanatçıların ve tasarımcıların ve şirketlerin bir araya geldiği, birlikte projeler ürettiği ve bu ortamı çok canlandıran festivaller. Bunların bir network'ü var. Türkiye biraz hala bunun dışında kalıyor. Bizim derdimiz bu grid festivaliyle Türkiye'yi biraz bu network'ün içine çekmek. E, ve o e, uluslararası ortaklıklara e, biraz kapı açmak. Onun için çok önem verdiğimiz bir proje. E, onun e, önümüzdeki edisyonunu e, Mart ayında gerçekleştireceğiz. Daha tarih netleşmedi e, ama yakın zamanda herhalde birkaç hafta içerisinde netleşmiş olacak. Onu da bizim sistemimizden takip <gülüyor> edebilirler. E, peki nerede yapacağınız belli mi? Evet. Yapı Endüstri Merkezi'nde yapıyoruz. Genelde festivallerimizi. Hı hı. E, bu sene de öyle yapacağız gibi görünüyor. E, yine e, çok böyle... Kendi alanında öncü sanatçılar gelecek. Hatta bu sergide olan sanatçılardan da belki birkaç tanesi tekrar konuşmacı olarak İstanbul'da olacak. Ee, yani e, sergi kapsamında işlerini görüp beğendikleri sanatçılarla yakın zamanda e, tanışıp konuşma, workshop yapma şansına sahip olabilirler. Harika. Peki o zaman hemen asıl konumuz olan yok yerler sergisine katılan sanatçıları ya da ekipleri de böyle bir say sayarsanız bize. 14 sanatçı ve ekip olduğundan bahsettik. Kimlerin işlerini görebiliyoruz? Türkiye'den de isimler var var yurt dışından da var elbette. Geçen sene aslında gördüğümüz monokrom sergisinde Akbank'ta uzun süredir de çalıştığımız Rio Çikurokova'nın e, biraz aslında eski bir işi var. 2016'da çıkmayan işlerden bir tanesi. <gülüyor> Onun bizim çok uzun süredir sergilemek istediğimiz bir işti. Rio 5 kanal e, bir video instalasyonu. E, çok önemli bir ses altyapısına ve görselliğe de sahip. Birçok aslında müzik festivalinde de audiovisual şov olarak sergilenmiş bir iş. Ee, geçen sene yine sanatçılardan bir tanesi Lia. Lia'ya biz çok önem veriyoruz. Çünkü e, yani hem kadın sanatçı çok az var. Kod kodla özellikle iş yapanlarda ve Lia onun başını çekenlerden. E, o yüzden tekrar bu sene de Lia ile çalışmak istedik. Onun da e, üç tane videosu. Bir tane de touchscreen'de interaktif bir yine kod yazı yazılımı var. E, Lebo var. Lebo yine bir sanatçı e, grubu. Onların da tamamen aslında çok değişik bir işi. Biz özellikle onu sergilemek istedik. Sadece görseli değil, tüm yani yan yana yerde duran dört ekran görecek seyirciler. Onun tamamını aslında tüm teknolojisini de onlar üretti. O ekranları da tamamen kendileri yaptılar. Böyle bir yerleştirme var. Türkiye'den İdil İlkin'in Lightbox'larıyla yarattığı bir... Aslında coğrafyayı görüyoruz orada. O da bizim çok önem verdiğimiz ve İdil de çok önemli. Bence Türk kadın sanatçılarından yeni medya alanında çalışan. Can Büyükberber var. Yine Türk bir isim. Şu an San Francisco'da kariyerine devam ediyor. Bu işi özellikle sergilemek istedik. Çünkü Amerika'da özellikle VR üzerine çok fazla etkinlik, çok fazla festival oluyor. Ve Can çok iyi eleştiriler aldı. Zannediyorsan 3-4 ay oldu bu işi yapalı. Hala da geliştiriyor. Ve yani hep böyle onunla alakalı çok olumlu yazılar okuduk. Gerçekten benim de Ceren'in de belki de VR deneyimleri arasında en çok ucunuza giden, en güzel çalışan işti. E, o yüzden de çok mutluyuz yani. Can'ın da kariyerini <gülüyor> bir şekilde böyle hem dışarıdan da olsa, uzak da olsak destekli olmaktan. Can yağmur yanıkla birlikte evet. bu projeyi gerçekleştirdi. Ses tasarımını Yağmur yaptı. O da aslında bir kolaborasyon. E, yani biz aslında genel çerçeveyi çıkarırken böyle bir şeyde... Hem biraz dikkat ettik hem de alan buna imkan veriyor. E, aslında artık tek sanatçıların zamanı değil. Yani yeni medya e, tek sanatçı zamanının ötesinde bir şeyden bahsediyor. E, her zaman e, ortaklıklar yapmak gerekiyor. Çünkü kimse teknolojinin her alanına e, aynı derecede sahip olamayacağı için, hakim olamayacağı için... E, ...böyle bir benim eserim yok benim eserim gibi kavgaların <gülüyor> ötesinde... E, birlikte işi öğretmenin öne çıktığı bir alan. Bizim özellikle yeni medya sevme nedenlerimizden biri de o. E, onun için baktığımızda e, programda e, yani bireysel sanatçıların dışında çok fazla böyle ikili ve gruplar var. E, Canlı Yağmur da böyle. E, sonra e, Felix Luke var. E, o da İnego Bilboa ile ortak bir işi. Orada da yine bir tasarımcıdan destek alıyor. E, Field zaten bir tasarım ekibi. Evet. İngiltere'nin en önemli hatta dünyanın en önemli şu an en vizyoner 10 tasarım şirketinden biri olarak görünüyor. Onlar da böyle bir kolaborasyon. Ee, onun için Irman da demin dediği gibi çok kalabalık bir ekibimiz var. Ee, semiconductor yine e, bir ikili. Ee, bir tek Sugwen galiba tek başına iş yaptı gibi. Bir de Yuki Hirakawa Japon bir sanatçımız var. Ee, onun bir tek işi var. Böyle karışık, bu, bu kadar ekip çalışması ikili sanatçılar içinde zaten siz de küratöryel bir işbirliği içindesiniz. Küratöryel Hı. ikili olarak bütün bu programları ve sergileri yıllardır üstleniyorsunuz. Haricinden sanat programında Ceren ve İrımak, Arkman'la birlikteydik. Ee, Yok yerler sergisinden bahsettik. 16 Aralık'ta başladı, 4 Mart'a kadar takip etmeniz, Akbank Sanat'a giderseniz mümkün. Çok teşekkür ederim her ikinize de. Biz de çok Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Iler i̇leriki projeleriniz için tekrar bir araya gelmek üzere önümüzdeki hafta görüşmek üzere teknik masadaki Robie'ye de teşekkür ediyorum. Harikadan sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri.